私たちの声を聞いてくれは、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 Ve neslimize nasip etsin.、Ay. Kardeşlerim geçen hafta cenaze ile alakalı yani Müslüman'ın Müslüman üzerindeki altı haklarından birisi、e, cenazesinde hazır bulunmakla alakalı bir ders yaptık. Orada yarım kalmıştı, tam bitmedi, bugüne sarktı. Bugün de kısa bir sohbetten sonra fiili olarak bir cenaze ölen birisi nasıl kefenlenir? Onun cenaze namazı nasıl kılınır fiili olarak onu uygulayacağız inşallah. Evet en son ölünen yıkanma bahsinde kalmıştık. Bu yıkanma bahsininde karı ve kocanın her ikisinin de birbirini yıkayabileceği, ikisinin de birbirini yıkamasında kefenlemesinde hiçbir sakınca olmadığında kalmıştık ki. Kadının kocasını yıkayacağına dair delili baktığımızda Ayşe annemiz diyor ki eğer geride bıraktıklarım gibisi, gibisiyle gelecekte karşılaşacak olsam Aleyhisselatü Vesselam'ı hanımlarından başka kimse yıkamazdı buyurmuştur. Kocanın hanımı yıkayabileceğine gelince yine Allah, Ayşe annemizden gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Baki'de bir cenazeden sonra yanıma döndü. Ben bir baş ağrısı çekiyorum ve vah başım diyorduk. Bu sefer o şöyle buyurdu: Asıl ben vah başım demeliyim. Benden önce ölsen de, seni yıkasam, kefenlesem, sonra senin namazını kılsam ve seni defnesem, sana ne zarar olur diye buyurmuştur. Bunun gibi birçok rivayetler var. Ama yaşamış olduğumuz toplumda kardeşlerim, biliyorsunuz her şey birbirine karıştığı gibi. dini meselelerle de ahlî görüşler hep birbirine karışmıştır. Mesela yaşadığımız şu toplumda bir kadın kocasını yıkar da ama bir koca karısını ne yapamaz, yıkayamaz derler çünkü kadın öldüğünü nikah düşer, erkek ona nedir mahrem derler, güya yani halk arasında. Ama erkek ölse kadının ittiyi devam ettiği için Oğlunun hala nikahında derler, yıkar derler. Yani akliyi giderler, dinen, şeran hiçbir şeyi elledikleri bir şey yoktur. Kardeşlerim, ölünün yıkanmasında cenazenin ki hepimiz insan olmamız hesabı ile birçok vakaları duyuyorsunuzdur. İşte kimi kömür gibi karardı, kimi şekli değişti, kimin işte kabrine yılan doldu, şöyle oldu, böyle oldu gibi birçok haller olur. Dinimizde gelen Ölünün ne hali olursa olsun yıkayanla birlikte toprağa gideceğidir. Anladınız mı? Dinimiz kesinlikle ölümü kefenleyen cenazeyi yıkayan kişiye onun hallerini insanlara anlatmamasını emretmiştir. O ne gördüyse onunla ne yapacak,、e, kavra kadar ne yapacaktır, gidecektir. Evet. Eğer birisi hacca gitmişse, haçta、e, ihramdayken vefat etmişse, onun kefenlenmesine nedir? Gerek yoktur. Onun kefeni nedir? İhramıdır. Zaten ihramı, hacca ya da ümreye giden kardeşlerimiz varsa bilirler. O zaten nedir? Bir kefendir. O, orada mahşer yerinin,、e, Arafat meydanı nedir? Bir、e, temsili bir toplanma yeridir. Allah'ın huzuruna gelme yeridir. Ölümü hatırlama, diriliş hatırlama yerleridir. Orada da haç ve ümriye giden Müslümanın kefeni de nedir? İhramıdır. Şehidinse kardeşlerim şehitleri diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yıkamayın ve oldukları gibi elbiseleriyle ne yapın?、E, gömün demiştir. Bazı rivayetlerde şehitlerin yıkandığı vardır. Kefenlendiği vardır. Kardeşlerim en sonu meselenin şehitler yıkanmaz. Olduğu gibi Kan akıyorsa kanıyla, yaralı,、yani、ölmüştü tabii ki. Elbisesi ne şekildeyse o şekilde ne yapılır, gömüldü. Şeyhler olduğu gibi gömülür ve Allah'ın huzuruna da o şekilde dirilirler ve Allah Azze ve Celle benim için savaşanlar nerede dediklerinde onlar biz buradayız diyerek inşallah hala hesapsız cennete doğru gideceklerdir. Evet. Allah bizi onlardan kutsa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyaz giyinin ve ölülerinizi de beyazdan ne yapın? Kefenleyin demiştir. İnşallah-u Teala bulunabiliyorsa beyaz kefenle ne yapılır? İnsanlar da kefenlenir. Veyahut çizgili bir bezle de kefenlenebilir. Bu şekilde bir Müslümanın da cenazesi ortada kalmamış olur. Bir gün İbni Mesud bu zeri vefatında bulunduğunda rebezeden geçiyor kendisini kefenlemek için bir bez parçası aranıyor vücudunu örtüyor ayağını çekiyorlar kafası açıkta kalıyor kafasına bezi çekiyorlar ayağı açıkta kalıyor en son artık kafayı örtüp ayağına da ısır otu toplanarak onunla örtülüyor Yine bir misalde Musab bin Umayyir'den hatırlayacak olursanız, o da şehit olduğunda, onu defnettiklerinde Allah Resulunü İstilatü İstilan bahir ve hüzünleniyor. O da aynı şekilde çok zengin bir ailenin çocuğu olan Musab, giydiği elbisenin en iyisi, ayakkabının en iyisi, kokunun kokunun en iyisini süren Musab, şehit olduğunda. üzerine örtecek bir elbisesi dahi neydi? Yoktur. Ve en son ısır otu ile örtemedikleri yeri de ne yapmışlardır? Örtmüşlerdir. Hatta hadis-i şeriflerde biliyorsunuz Mekke'de, Medine'de av avlanmaz, otu biçilmez, ağacı ne yapılmaz? Kesilmez. Orada sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü ıtır otu müstesna olsun çünkü biz kuyumcular onun otuyla işte şunu yaparlar、e, cenaze def nedenlerde onunla ne yaparlar cenazenin ayaktan ya da kafa tarafını örterler diyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamam o müstesna demiştir evet kardeşlerim kefen üç parça olur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç bez ile kefenlenmiştir Ee, bu bir iç gömlek dediğimiz bir gömlek, bu,、e, erkeğin göbeği ya da dizine kadar, kadının、e, tamamen ayak dizlerinin altına kadar, bir de üçüncü komple bütün vücudu、e, örten üç tane bezdir kefende. Bu üç bezden yapılır ve、e, yıkandıktan sonra güzelce bunlara sarılır, ayaktan tutulacak şekilde yapılır. belden tutulacak şekilde ve kafa tarafından tutulacak şekilde üç tane de bezden bağlanır. Daha sonra musallaya getirilir. Cenaze namazı kılınır. Cenaze namazı nasıl, ne zaman kılınır? Biliyorsunuz üç vakitte cenaze namazı ne yapılmaz? Kılınmaz. Bu her namaz için nedir? Geçerli olan bir şeydir. Üç vakitte ne yapılmaz? Güneş doğarken Güneş tam dikken, gölgeler sıfırken ve güneş batarken. Alayhi Vesselam varam. Kardeşlerim cenaze namazı caminin içinde, caminin dışında, musalla da,、e, sahra da, her yerde ne yapabilir, kılabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında、e, Saad bin、e, Abdullah bin Rubeir diyor ki. Ayşe annemiz Sa'd bin Ebu Vakkas'ın cenaze namazını kılmak için cenazesinin mescide getirilmesini emretti. Sa'd'ın cenazesi orada kılındı. Annemiz de evinden o namaza ne yaptı? İştirak etti. Buyurmuştur. Evet. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kabre gelmiş. Bu kabrin sahibi kimdir? İşte falan falandır. Kimdir o? Bir、e, siyahi bir köle var. Bu mezci ne yapıyor? Kandillerini dolduruyor, mezciyi temizliyor, pislik varsa onlara eklüyor. Bu bir gün mevad ediyor, Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a haber vermiyorlar. Gece vakti hemen onu defne ediyorlar. Allah Resulunun sallallahu aleyhi ve sallam haberdar olunca nerede diyor? Habrini gösterin. Gidiyor habrinin başına ve onun cenazede namazını ne yapıyor? Kılabiliyor. Bu da gösteriyor ki. Bir Müslüman topluluğu, birinin cenaze namazını kılsa dahi, onun mezarının başına gidilerek orada da cenaze namazı ne yapılabilirmiş? Kılınabilirmiş. Evet. İlla birileri kıldı da biz bunu kılmayız. Bizden düştü gibi bir olay nedir? Yok. Kadınların da cenaze namazı kılabilecekleri deminki hadiste nedir?、E, aşikardır. Yalnız kardeşlerim Ebu Davud'da gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz kadınlara cuma namazının farz olmadığını ve cenaze namazına katılmalarının bizim için vacip olmadığını emretti diyor. Dilerse kılarla dilerse ne yapmazlar? Kılmazlar. Ama geçen senelerde Hacı Bayram Camii'nin orada yaptıkları gibi cenaze namazına erkeklerle kadınlar aynı anda ne yaptılar? Saf tuttular. Beraber durmaya çalıştılar. Bunlar caiz değildir. hala birçok cenazelerde ben görüyorum birçok cenazeye katıldığım için geç hepiniz görüyorsunuzdur bir bakıyorsun kadınlar erkekler hani bizim taraflarda bu pek olmaz da ne diyorlar günahkar topluluğumuz siz sosete diyorsunuz da ben günahkar topluluğum onlar çünkü kibirlenme büyüklenme Allah'ın emirlerini hiç sayma onlar da hep ön plandadır ne anlıyorlarsa cenazenamazında erkeklerle Aynı safı paylaşmayı bilemiyorum. Ama normal erkeklerle birlikte aynı safa ne yapabiliyorlar? Durabiliyorlar. Hatta bir de başıma benim geldi kadına dedim sen bir saftan bir çık. Sen çık dedi. <gülüyor> tamam dedim. Ben bu yandan çıktım. Şu yandan gittim. Adam beni baktım onlara benzeyen resimli biri vardı. Sen bir geriye git dedi. O niye ne bende oradan? Evet. Kardeşlerim yine Cenaze namazı çok önemli bir namazdır. Önemliymiymüşsünüz bu namazı. Beni sen önemsiyorsun. Muhtara da siyadır. Başka. Ne biliyorsunuz? Son bir dua imcan. 40 tane tevhid ehli sizin cenaze namazınızı kilsa ve sizi götürüp defnetseler, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah o kula hesabı çekmekte、evet. hayal ederdir. Demek ki cenaze namazı neymiş? Basit bir namaz değil. Önemli bir namaz. Öyleyse herkes şöyle etrafına bir baksın. Kaç tane tevhid kardeşi var? Kaç tane tevhid kardeşiyle bağını devam ettirme gayreti içinde? Buna bir dikkat etsin. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir Müslüman ölür Ve onun cenaze namazını Allah'a şirk koşmayan kırk kişi kılarsa, onların cenazesi için yaptıkları dualı Allah muhakkak kabul buyurur buyurmüştür. Yine kardeşlerim deminki nasda da delil geldiği gibi、e, kıyabi cenaze namazı kılabilir. Allah Resulullahı Sallallahu Aleyhi ve Sellem kalkın diyor bugün habesden salih bir kul vefat etti, onun cenaze namazını kılalım diyerek ne yapmıştır? Müslümanlar saf tutmuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öne geçmiştir. Necaşi'nin cenaze namazını ne yapmıştır? Duyduğunda kılmıştır. Bize de düşen nedir? Hani buradakine iştirak edebiliyoruz ama belki dünyanın öbür tarafında İslam'a hizmet etmiş, gerçekten Allah uğruna mücadele vermiş ne kadar yiğit insanlar var. Alim insanlar var. Bunların vefatını duyduğumuzda bize düşen nedir? Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi onun riyabında ne yapma? Cenaze namazı kılmaktır kardeşlerim. Evet. İmam kadının cenazesinde ortada, erkeğinde ise baş tarafında durur. Hadis-i şerifte. Yani burada bir kadın cenazesi kılınıyorsa İmam nerede durur?、Tamam. Kadının tam ortasında yani göbek hizasına doğru durur. İnsanlar anlar ki bu kadın. Bu cenaze kadın der. Eğer imam baş tarafında duruyorsa tabudu, cenazenin baş tarafında, o da nedir? Erkektir. Sünnet olan nedir? Budur kardeşlerim. Çocuğa cenaze namazı kılınır mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Eğer diyor dünyadan bir nefes almazsa ismi de konur, cenaze namazı da onun ne yapılır, kılınır diyor. Yok, eğer、e, nefes almamışsa dünyadan o bir beze sarılarak gidilir, ne yapılır, gömüldürdür. Onun cenaze namazı ne yapılır, kılınmaz diyor. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın kardeşlerim. Peki cenaze kadın ve erkek, cenazeler çok olursa karışık. Cenaze namazı kılınır mı? Evet. Biz müslümanız. Olur bir toplu ölüm veyahut vadesi gelen olur veyahut artık her neyse 9-10 tane cenaze ne yapabilir? Gelinebilir. Bunlara teker teker ne yapılabilir? Kılınabildiği gibi kadınlar tarafına geçip kadınlara niyet ederek, erkekler tarafına geçerek de erkeklere niyet ederek de onlara namazı ne yapılabilir? Kılınabilir. Toplu da kılınabilir. Kadınlar ayrı olarak kılınabilir. Erkekler de ayrı ne yapılabilir? Kılınabilir. İmam hangisini tercih ederse yapar. O onun artık ter tercihine kalmıştır. Kardeşlerim cenaze namazında dört tekbir vardır. Birinci tekbirde kaldırılır. Eller sağ el sol elin üzerine konur. Sonra Allahu Ekber denir. Ne okunur? Fatiha suresi okunur. Sonra Allahu Ekber denir. Sonra salli bari kokunur. Sonra Allahu Ekber denir. Meyyit'e dua edilir. Sonra Allahu Ekber dendi mi ne yapılır? Selam verilir. Anladınız? Anlamadınız. Bir gün İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun, cenaze namazı kıldırırken açıktan okuyor. Aynen demin tarif ettiğim gibi. Allahu Ekber diyor, eline bağlıyor. Fatiha suresini açıktan okuyor Allahu Ekber diyor Salli-i Bari'yi okuyor Allahu Ekber diyor Meyyit'e dua ediyor Allahu Ekber diyor selam veriyor ve bunların hepsini açıktan okuyor normaldir sünnet olan nedir? Cehri değildir İbn Abbas diyor ki sizler diyor cenaze namazını diyor yanlış kıldığınız için diyor Fatiha suresini okuduğunuzu ben sizin duymuyorum diyor sırf diyor bunu öğretmek kastıyla ne yaptım? Size bunları öğrettim diyor Şimdi yaşamış olduğumuz toplumdaki en büyük ayrılıklardan bir tanesi değil mi? Şimdi demek defalarca böyle cenazeye katıldığımızda öne geçen arkadaşlar namaz kıldırmak namırları cenazenamazını izah ederken ne diyorlar? İşte Allah'a ikber diyeceksiniz, Subhaneküsenahiküyün birlikte okuyacaksınız. İşte Allah'a ikber, şunu okuyacaksınız, Allah'a ikber, şunu. Ona sonra. Selam diyor. Uyun hazır olan imama diyorlar. Şimdi delilini soruyor. Delil diye bir olay yok. Nereden çıkarmışlar? Nasıl çıkarmışlar bilmiyorum ama dikkat ederseniz İbn-i Abbas da o zamanlar Allah'ın üstünden razı olsun. Ben sizlerin diyor bunu okuduğunuzu duymuyorum diye ne yapmışlar? Açıktan okumuş ve o topluma ne yapmış? Onu öğretmiş kardeşlerim. Evet. ジャナゼンズで手を入れているので、最初は一緒に行く。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。なを言うか。何を言うか。何を言うか。何を言 n か。何を言うか。何を言うか。何を言うか。 Allah bizlere öyle ölüm nasip etsin.、Evet. Cenazenin taşınması ve arkasından gidilmesi gerçek manadı. Demin de kardeşimizin dediği gibi Uhud davu der. Nedir? Sevabı olan meselelerden bir tanesidir.、E, hafife alınacak bir mesele değildir. Müslüman izzetlidir. Ölümü de izzetlidir. Kardeşlik de nedir? İzzetlidir. Kardeşin kardeş üzerinde muhakkak neleri vardır? hakları vardır. Bu haklardan bir tanesi de Müslümanı kesinlikle ortada ne yapmama bırakmamadır. Onu güzelce teçhiz etmeli, kefenlemeli, cenaze namazını güzelce kılmalı ve götürüp kabristana gömmeli ve ona ne yapmalı? Bolca dua etmeli. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman diyor kabre günah yüküyle girerdiyor. Ama geride kalan kardeşler onu ne yapmaz? Unutmazlar diyor. Dua ederler. O da elini kuluna salyarak mahşere gider diyor. Rabbimiz de onlardan kızsın kardeşler. Evet. Aleyhisselatü Vesselam hastaları ziyaret edin. Cenazelerin arkasından gidin. Çünkü onlar size ahireti hatırlatır diyor. Doğru mu Veli? Evet. Niye Veli'ye soruyorum? Yakın oldu çünkü. Evet. Veli Allah'a daha çok yakın oluyor. Veli dost demek. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Müslüman'ın Müslümanları üzerinde nedir? Hakları vardır. Kardeşlerim, kadınların、e, cenazenin arkasından gitmesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış fakat buna Bize kesin bir emir olarak ne yapmadı? Vermedi demiştir. Şimdi bazı alimlerimiz kadınların kesinlikle kabristana giremeyeceğini, girerlerse Allah'ın onlara lanet edeceğini söylemişlerdir ki Allah onlara rahmet etsin, hata etmişlerdir. Burada bir illet söz konusudur. Yaka paça yırtan,、e, ağıt yakan, yani sesli şekilde konuşan bu şekilde Müslümanların şeyini bozan kadınları lanetlemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa kab kadınların kabir ziyareti ne yapmamıştır? Yasaklamamıştır. Burada bir de illet söz konusu yine alışkanlık haline getiren kadınlar diyor. Onlara da nedir? Yine lanet sebebidir. Rabbim bizlere hayır versin. Yine kardeşlerim Cenaziyi kaldırmakta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Acil etinizi diyor. Ben haçdayken merak ettim nasıl cenazeyi namazı kılıyorlar diye. Lan arkadaş sanki yangında mal kaçırırlar gibi. Lan bir getiriyorlar cenaziyi böyle. Uçtura uçtura uçtura geliyor. Lan bir üst adam tamam git diyor.、Yani, kadın erkek. Cenazeyi kılıyor. Dedim lan ben de bunlarla gideyim lan. Ne de etişeceğin adamlara? Hani böyle hızlı hızlı giden hani bir de şeye süpere mi geçiyor? Arkadaş, bir gidiyorlar gömmeleriyle ayrılmaları ne zaman oldu anlamak mümkün değil. Zaten gömüldüğünü bile anlamam mümkün değil çünkü bizim buralar gibi böyle bir gömülmek şeyi yok. Baktın her tara, dümdüz bir tane taş var. Çok hızlı hareket ediyorlar. Hadis şerifte de öyle. cenazeyi kaldırmakta ne yapın acele edin diyor. Geçen haftaki hadisi hatırlayacak olursanız derste ki eğer diyor o müminlerdense ne bekliyorsunuz? Daha, beni niye burada bekletiyorsunuz? Ben cennete gideceğim. Öbürü ne diyor? Nereye götürüyorsunuz? Daha benim yapacak işlerim var. Namaz kılacaktım. Oruç tutacaktım. Tövbe edecektim der ama diyor. Kimse ne yapmaz? Dinlemez diyor. Evet. Cenazenin neresinde yürünür? Hocaya sormuştular. Hocam nerede yürüyeyim? Ne demiş? Tabii, içinde, i̇çinde gitmedi. Neresinde gidersen git demiş. Yani cenazenin sağında, solunda, önünde, arkasında her yere ne yapabilirsiniz? Gidebilirsiniz. Ama içinde gidiyorsanız artık ortuluşuuz yok. Allah mehdesizdir. Başka bir yolu yok. Aliyim selamünaleyküm. Ev.、Evet. Kardeşlerim burada önemli bir nokta daha var. Ee, cenaze yıkayan ne yapar? Gusül etsin. Gusül etsin. Taşıyan ne yapsın? Abdest, abdest. abdest alsın diyor. Gelen hadis-i şerif nedir? Budur. Maalesef şu yaşamış olduğumuz toplumda bu da ciddi manada ne yapılmış? İhmal edilmiş noktalardan bir tanesi. Kardeşlerinden birinin çocuğu vefat etmişti. Abi bir kefenle de cenaze namazını kıldırdı. Dedim siz şeydi hastanede kefenetin getirin dedi. Şeye geldik mezarlığa arabadan alın gelen dedim. Köşk birde su akmıyor. O suyu mu gıttık zamanı vardı. Te mezarlığın baş tarafında bir çeşme var. Ona sana koyun bakayım şuraya dedim koydum. Hadi gidelim ben de aptestlerine gidelim. Bahadır ana haber. Hadis şerifte ne diyor yıkan kostetsin. Tabutu taşıyan Abdestası. Abdestası. Bu da nedir? Sünnet olan meselelerden bir tanesidir. Maalesef bu toplumda bu da ne yapmıyor? Hem bilinmiyor, bilinmiyor. hem de、e, yapılmıyor. yapılmıyor maalesef. Burada bir meseleyi daha arz、Bunlar、edeyim. Müslümanlar abdest alabiliyor da kutsal abdest alamıyorlar hocam. <gülüyor> evet. Arkadaşlarım、e, halk arasında yine yaşamış olduğunuz toplumda pek ön plana çıkarmıyorlar ama hocaların yanına durursanız homur homur homur danıyorlar cenazen amazı kılarken ne yapıyorlar biliyor musunuz hiç dikkat ettiniz mi ayakkabılarını çıkarıp üzerine duruyorlar hiç dikkat ediyor musunuz üzerine basıyorlar niye yaptıklarını biliyor musunuz cenazen amazı kılarken hanefi mezbedinde ayakkabıyla namaz kılmak nedir haramdır hatta çok yakın gördüklerine derler ki ayakkabıyla cenaze namazını kılma çünkü kardeşinin namazını kılmamış olursun sonra ahirette yakana yakışır derler bir de böyle derler halbuki hadis-i şerifte ne diyor ayakkabılarınızla meslerinizle namaz kılın yahudiler ve hristiyanlar ayakkabılarıyla meslerıyla ne yapmazlar namaz kılmazlar sizler onlara ne yapın muhalefet, muhalefet edin diyor Allah Resulü <gülüyor> aleyhissalatü vesselam evet Defin ve ondan sonraki yapılacak işlemler. Kardeşlerim, <gülüyor> nasıl cenaze defnedilir? Alıkül selamın rahmetüllah. Namazı kıldık, değil mi? <gülüyor> Erken baş tarafına, kadının orta tarafına dördük, kıldık. <gülüyor> Dört tekbirde kıldık. Şimdi oldu, kavra geldi. Kavra nasılleşiyoruz? Döklerden keberleyeceğim seni. Nasıl、e, defnediyoruz? Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde kardeşlerim iki tane mezar kazan insan vardı. Birisi komple eşer, biri de sapma olarak eşerdi.、E, Aleyhisselatü Vesselam da vefat ettiğinde vasiyet etmemişti kardeşlerim. Yani mezarın nasıl olmasını, nasıl eşilmesini vasiyet etmemişti. Sahabeler dedi ki ne yapalım? İkisine de aynı anda haber gönderiliyor. Hangisi önce gelirse o kalsın diye birisi bir adım önce geliyor. O da sapma yapan. Yani sapma nedir? Şurayı bir mezar olarak kabul edin şu masayı. Komple düz olarak、e, lahit şekli deniyor zannedersem. Bu şekilde eşilirse ve cenazeyi ortaya koyuyorsun, üstüne ne yapıyorsun? Toprağa atıyorsun. Bir bu şekil. Burada da yanlışlık yok. Bu da sahihtir. Bir de yine bu şekilde eşildiğini, şuranın kıble ciheti olduğunu düşünün. Oradan da içeriye doğru şöyle bir yanlamasına boşluk olduğunu ki şu an her yerde öyle biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür. Oraya cenaze konur. Tahtalar ya da tuğla döşenir. Bu boşluk yere de ne yapılır? Toprak atılır ki aleyhissalatü vesselam'ın ki nedir? Böyledir. Hatta Ayşe annemizden gelen rivayette Kızıl diyor, çöl kumu、e, ilandı diyor onun、e, kabrinin şeyi diyor. Bir karış diyor diyor Ali sallallahu aleyhi ve sallamın yerden yüksekliği diyor kabrinin diyor. Evet, defin de böyledir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayrden ayırmasın. Rabbim hepimize hayırlı ölüm versin.、E, Geceleyin de defin yapılacağı gibi、e, gündüzleyin de defin ne yapılabilir yapılı bilir. Bunda hiçbir Sakınca nedir? Yoktur. Ölü kabrinde sağ tarafında yüzü kıbleye gelecek şekilde yerleştirir ve Bismillahü ala sünneti Resulullahı denir. Yani Allah'ın adıyla Resulullah'ın sünnetiyle der. O şekilde defnedilir. Bu da nedir? Sünnettir kardeşlerim. Kabrin toprak seviyesinden bir karış yükseltileceği ve bunun yüksele çıkılmayacağı dinimizde gelmiştir. Maalesef bugün、e, kabirler evlere döndürilmiş,、e, kabirler yapılmış, yazılar yazılmış, kerpişlenmiş, birçok süslemeler yapılmıştır. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Ali yerden bir karış, ne kadar、e, mezar varsa, onların hepsini ne dümdüz yap diyor. Ne kadar da işte devam ediyor hadis şerif. Demek ki kabir bir karıştan yukarı ne yapılmayacak, yükseltilmeyecek, yazı yazılmayacak, kerpiç konulmayacak. Peki bugün yazı var mı? Var. Ya di hiç olmasa doğum tarihini koyalım diye. Ya koyma. Mesela ben Allah rahmet etsin babamla bizim Konya'da, Iğdır'da mezarlığa gittik kardeşlerim. Aynı İslam mezarlığı. Allah hamdolsun gözulmamış. gittim baktım şöyle dört tane küçük küçük kara kara takışlar babam geldi dua etti böyle ee, bir cenaze vardı oraya kazmaya gittiydik akrabalarla dedi ki babam şuradan eşim dedi çünkü koskoca kasaba herkesin ailesinin gömüldüğü yerler belli hep büyükler ne yapıyor biliyor yazı diye bir olay yok ama herkes ne yapıyor biliyor niye biliyor bir bağ var, bir paylaşma var bir kaynaşma var Müslümanlığın gereğini ne yapma? Yerine getirme var e böyle varsa yazıya gerek var mı? Şatafat yapmaya, süslemeye ama süsleyen püsleyen mesela geçenlerde bir karşı yaka mezarlığına gittik geldik adam işte belli bir yerde bir memurluk yapmış yazmış, döşemiş şeyi böyle F-16 gibi bir şey yapmışlar Bir yere baktım aynalı aynalı böyle resimler koymuşlar işte bir şiir bir şiirla ciğerim yandı ama ne yazmış falan ya ama öbürne gittim bir acayip ya hiç yani insan ölümü hatırlamadığı gibi yani bu sefer dert denebiliyor belki de Allah mağfura istiyana da ne yapabilir gidebilir ama hakikaten İslam'ı bir kavristen görünümünde olsa oraya girer girmez adam cenazesini değil kendi derdini ne yapar? Telasına düşmeye başlar ve Allah'a yalvarmaya başlar, tövbe istifara başlar ve affe mafret dile. Doğru mu? Kabristanın bize kazandırması gereken budur kardeşlerim. Kabre konur ve、e, ölü defnedildikler sonra başında durarak ona sebat verilmesi için dua ve mafret dilemek gerekir. Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve Selam defnetme işi bitti mi? Onun mezar üzerine durur ve şöyle derdi: Kardeşiniz için mağfiret dileyin, sebat isteyin, çünkü o şu an nedir? Sorgulanma. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda Ali Kipsalan var mı? Takın diye bir olay diyor, takın mı diyorlar? Telkin mi diyorlar? Takın, telkin. Neyse, telilleri. Millet gidiyor, hoca ne yapacak? Telkin mi verecek? Ya hoca önce kendine versin bunu bir. Sonra orda akine veresin, doğru mu? Allahü Vüsal İstella Antivesanam, definise bittinde ne yapın? Sadece kardeşinize dua edin diyorum. Ama bunu da bir ticaret meta haline getirmiş insanlar. İnsanlar gittikten sonra hoca orada bekliyor, gidiyor, orada kavire girdiğinde, babın kim, dinin ne, kitabın ne, sana gelen peygamberin kim, o soruyor, o cevaplıyor. O soruyu o cevaplıyor. Güya aşağıdaki de bunu duyup da ona ne yapacak? Cevap verecek. Böyle bir olay yok kardeşlerim. Kesinlikle vasiyet edin bunu. Ben öldükten sonra kesinlikle tevhid ehli birisi namazımı kısıp kesinlikle kabristana gelip de bana telkin verdirmesin diye vasiyet edinler.、Yani. Maalesef bunu ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Yapacağımız en güzel şey nedir? Dua atıp kardeşlerim başka bir şey yok. Sebat edilmiyor kardeşinize. Şu an dua edin. Onun sorgusu nedir? Ağırdın diyor. Sonra taziyeyle alakalı konulara geldiğimizde hemen kabristanda başlıyorlar. Bir saf tutuyorlar. İyi ki öldün. Ayranı pidesi hemen hazır. Onları da hemen peçeteyle bir de oralara şeyler koyuyorlar.、E, ne çöp、e, şeyleri aman bir de şey olması. Art cenazeye mi gittik? Artık cenazen aması mı kıldık? <gülüyor> Karnımızı doyurduk. Artık adamlar diyorlar her gün bir cenaze olsa da、Karnım. daha da bir pide yesek. Onu der, demeye başladılar. Halbuki cenazeler böyle değildir. Cenaze çıkan eve ne yapacak Müslümanlar? Bir hafta yemek getirecek. İkram edecek. Bu sünnettir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> nimetle acı birbirine karışmasın.、Yani、çünkü ağlayınca salve sünnü İnsanların birbirine karıştığını görür yemek yaparken nimetten şeyi birbirine ne yapmayın karıştırmayın cenaze evine ne yapın bir hafta yemek getirin demişler. Ha orada gelen muhakkak dışarıdan misafirler vardır sana düşen pide mi yaptı git pide yaptı ama sen yaptır. Yani bir kardeşine ne yap arkasından iyiliği sen yaptır. Bunuda bir sıkıntı nedir yoktur ama. Cenaze sahiplerinin bunu yapması şerancayız. Nedir? Hocam, değil. Ne edebilir miyim? Neye?、Evet. Orada mı? Ediyor mu? Yok. <gülüyor> şimdi senin sözü ne hocam? Buraya de etme şimdi. Şimdi biri、e, ki adam、e, evet. ben seni kabul etmiyorum diyor cenaze sahibi. O, o hakkı, hakkı yok.、Diyor. Ben sana değil cenazeye geldim dersin. Evet. Ben sana değil onaylık yapıyorum dersin. Hiç kimsenin ölen insan için artık o çocuğu söyleme hakkı yok. Benim komşumun kızı vefat etti ki、evet. iki hafta. Bir hafta sonra şunlara şey dağıtıyorum. Efendim、e, börekçi de yap duruyor yap duruyor börek dağıtıyor. Dağıstı parası çoktur. Allah hayır versin. Yani bir sakıncası yok değil mi hocam? Allah hayır versin inşallah. Amin inşallah. Çıkacak can bedende durmadığı gibi çıkacak para da cebde durmazmış. Bırak çıksın. Evet Allah bizlere hayır versin hayirden hayırması. Kardeşlerim, taziye de çok önemlidir. Taziye nasıl yapılmalıdır? Bir insanın evine kadar gidilip, onun acısını ne yapmalı, paylaşılmalı, ona ne demeli? İyi ki o öldü, senin başın sağ olsun dememeli, değil mi? Ne denir cenazede? Ne denir? Ne diyorlar? İyi ki öldü, senin. Görüyorsunuz değil mi? Dinimizin kelimelerini ne kadar bozulmuşlar. Bizim söyleyeceğimiz dinen gelen nedir? İnna lillahi ve inna ileyhi raci. Allah rahmet etsin. Allah geridekilere sabır versin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin deyip onun sadece artık iyilikleri ne yapılır? Anılır. Şayet müşrikse, kafirse ölen zaten onun cenaze namazı kılınmayacağı gibi taziye dedi. Zaten ne yapılmaz? Bunun olmaz. Geliyor Ali, Allah kendisine rahmet etsin. <gülüyor> Babam Ebu Talip vefat etti. Ne yapayım diyor. Götür bir şeyi kars, götür oraya göp, geldemiştir. Kendisinin amcası, kafirlere müşriklere karşı kol kanat gelen, duvar gelen bir insana, Ali sallallahu aleyhi ve sallam bu muameleyi yapıyorsa, herhalde bizim farklı bir şey yapmamamız gerekir. Bunu anladınız mı? Çünkü ayeti kerime de ne diyor? münafıkların cenaze namazını ne yapma? Kılma. Bu bir. İkincisi, müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra, ne peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfar etme, yakışı ne yapmaz? Kalmaz diyor. Eğer bir adamın münafıklığı tescillenmişse ki, ayetlerinde, hadislerinde münafık bellidir. Koskoca bir sure vardır. Hadis-i şeriflerde de teker teker nedir? Halleri vardır. Ha bu zahiren. Bizim gördüğümüz batinen belki hata insan ne yapabilir? Yapabilir. Gayet normaldir. Onun cenaze namazı kılınmayacağı gibi müşrik ve kafir olarak zahirlendiği şey yapılmazsa onun da ne yapılmaz? Kılınmaz kardeşlerim. Evet. Taziye için ölü evinde toplanma, özel toplantı yerleri oluşturma, çadırlar kurma, gelenlere gidenlere yemek yedirme caiz değildir. Bunlar haramdır. Celil bin Abdullah el Becel'den gelen rivayette bizler ölenin akrabalarının yanında toplanmayı ve defnedilmesinden sonra da yemek yapmayı bir çeşit ağıt yakmak olarak sayardık ki dinimiz bunu ne yapmıştır yasaklamıştır. Ama ölü sahipleri için evlerine yemek yapıp götürmek nedir? Sünnettendir. Şimdi kardeşlerim öyle bir hal olmuş ki insanlar kadırlar kuruyorlar. Özellikle kardeşimizin yaşadığı yerde Azerbaycan, Kırgızistan o taraflarda ölmeye korkuyor. Ev sahibi bir an birisi ölecek diye. Günlerce yemekler veriliyor. Günlerce hatimler indiriliyor. O kadar çok şeyler yapılıyor ki adam evde cenaze çıktığına binbir pişman oluyor.、Yani、serveti gidiyor. Her gün yemekler. O kadar hocaya yemek mi dayanıyor? Evet. Ve cenaze ile alakalı、e, o kadar çok bir daklar var ki hemen evde millet açıyor、e, sağlığındayken Kur'an okunmayan Kur'anın ahkamına bile bakılmayan bir evde başlanıyor artık Kur'anlar okunmaya hemen arkasından El Bakara El alimler ne diyorlar ne diyorlar da Fatiha. El Fatihah diyorlar değil mi?、E, herkes biliyor zaten onu tamamen Ölünün arkasından Allah'ın emretmediği, Resulullahın (sallallahu aleyhi ve sellemin) bizlere öğretmediği birçok şeyler, Sünnet yani din adı altında ne yapılıyor yapılıyor. Maalesef bunlar doğru bir şey değil. Memleketimizde cenaze ile alakalı yapılan bazı bidattalar var. Birkaç tanesini söyleyip kardeşlerimizle bir tanesini kefenleyeceğim inşallah. Ölümü yaklaşmış kisinin başucuna musaf koyuyorlar. İşte ay hali, loğusa ve cünüp olan kimsenin yanından、e, Kur'an'ı çıkarıyorlar. Veyahut ay hali olan, loğusa olanı ölecek insanın yanından çıkarıyorlar. Ölemez, ay şöyle olamaz diyorlar. Ölünün tırnaklarını kesiyorlar, vücut、e, temizliğini yapıyorlar ki bunlar haramdır. Öldüğü gibi bırakılır kardeşlerim. Kesinlikle zaten Avret Mahalli'ne ve yasak olan bölgeye kesinlikle...、E, Temas edemeyeceğim gibi bakmak da nedir? Haramdır. Dirye bakma haram olduğu gibi ölüye de bakmak nedir? Haramdır kardeşler. Evet, ölenin afbüren makatına boğazına burnuna pamuk sokmak haramdır, kesinlikle. Alk arasında bu genelde uygulanır, kesinlikle pamuk mesleği dinimizde caiz değildir. Onu söyleyeyim. Ne arası sizin yapmamak gerekiyor? Yine tabutun üzerine sarık, çeket, eşerk falan koyuyorlar. Dinimizde böyle bir şey yok. Çelenk, çiçek, ölenin e, cenaze, e, ölenin resmini koyuyorlar. Bir de safa duranlar ne yapıyor? Yakasına. Yakasına takıyorlar ki bunlar caiz olan şeyler değildir. Yine ölüyü kabre koyduktan sonra işte her önüne gelen böyle、e, toprak atacaksa ne yapıyor? Nasıl atıyorsun toprağa? Hemen atıyoruz hocam. Sonra yere koyuyor、var. öbür alıyor değil mi? Evet. He, i̇şte bu bidat. <gülüyor> Öldüğü gün ya da daha sonra yemek yapılması, ziyafet verilmesi, ruhuna Kur'an okutulması, yedisi, işte üçü, yedisi, kırkı, on ikisi gibi bunlar nedir? Haram olan şeylerdir. Ee, kardeşlerim Bunu bidat dediniz de hocam nasıl atılacağını söylemediniz ama. At atabildiğin、evet. kadar ver damadını o atsın. Yere koyup da şey gibi yok. O orası diye. Tamam. Sor diye yaptım. Tamam、da. hocam. <gülüyor> Yine kardeşlerim、e, bazı insanlar habristanlı <gülüyor>、e, şimdiden yapıyorlar ama kendilerini ölüme hazırlamıyorlar. Bu da bihatlardan bir tanesidir. Cazip olan şudur.、E, Ömer Bıçaklandığında yani şehit olmadan önce Ayşe annemizi haber gönderiyor biliyorsunuz. Dördü ki annemize gidin sorun eğer müsaade derse Allah Resulünün yattığı yerde yatmak istiyorum diyor. Ayşe annemiz diyor ki ben diyor orayı kendim ayarlamıştım diyor ama. Onlar diyor, sağlığında iken de ayrılmadılar. İnşallah diyor, orada da ayrılmasınlar diyor. Şimdi bu rivayete göre bir insan、e, kabir yerini ne yapabilir, hazırlayabilir kendine ayırabilir. Ama buradaki illetten bir tanesi de nedir? Kendini de ölüme ne yapacak, hazırlayacak kardeşlerim. Evet, yine kabirlerde yapılan bidatlardan bir tanesi de maalesef yaşamış olduğumuz toplumda da. normal zamanlarda hiç kimse kabir ziyareti yapmaz. Arife günü kendiden sonra bayram namazını kılan doğru bir ne yapar? Kabristana gider. Böyle bir uygulama dinimizde nedir? Yok kardeşlerim. Kabir ziyareti her zaman vardır ve kabire gidip selam verilir. Onlar hakkında dua edilir ve selam verilir. Ne yapılır? Çekilir, gelinir. Budur. İşte Arife günü ve、evet、o bayramın birinci günü gitme. Dinimizde böyledir. Uygulama nedir? Yoktur. Peki、e, nasıl yapılıyor günümüzde? Halen böyle. İkindiden sonra herkes Habristana gider. Orada zaten、e, evet. hoca efendiler hazırdır. Ellerinde güllü yağsınlar, güzel yağsınlar hazırdır. Hemen 3-5 kuruş verir. Kenarda da onlar durur, onlar okur. Parayı alır, giderler. Bunun dışında kabre selam verip arkasından aleykümselam diye selamını almak da bidaddır. Bu da haram olan bir şeydir. Yine evlerde Kur'an okuyarak bundan hasıl olan sevabı falana filana filana diye böyle bir uygulama dinimizde nedir? Yoktur. Zaten senin işlemiş olduğunu hayır ona ne yapar? Otomatik men gider. Falana filana bağışladım, şöyle ettim, şunun aklına hatimindim diye şey dinimizde böyle bir olay yok kardeşler. Evet. <gülüyor> yani evlerde işte Kur'an okup, Hatim'in, veya kırk yasını okuyor veya bir şeyler okuyarak işte bunu ana'ma, babama, dedeme、Anladım. şuna okudum diye. Şimdi bunu demesine gerek yok. Kişi eğer Kur'an okumuşsa, eğer bir sadaka vermişse, herhangi bir dine bir savap işlemişse otomatik mer, zaten bu kendisine bunu öğretene. kendisini yetiştirene, anasına, babasına salihlerden gitmiştir. Bu zaten otomatikman ne yapacak? Gidecektir. Ama bu halk arasında yapıldığı gibi üçlere, beşlere, kırklara, seyitlere, bilmem nerelere diye、e, anlatılıyor ya, bu dinimizde nedir? Olan bir şey değildir kardeşlerim. Bu haramdır. Evet. Yine kabirlere el sürme, onları istilam etme, onları öpme haramdır. Yine kardeşlerim kabirin yanında itikafa girme, kabiri yükseltme, bina yapma, ölenin adını, ölüm tarihini kabir üzerine nakşetme, kabir yerlerini bayram yerine çevirme, kabirlere kurban kesme, dinimizde olan şeyler nedir? Değildir. Bir de öldükten sonra devir diye bir şey var. İşte yaşlı aç vahdamın ot öldü müserr? Allah rahmet etsin. Bunun kaç sene namaz borcu vardır? İşte on sene. İşte bir günlük nafaqana olur şu kadar hesaplanıyor işte. Bunu ne kadar oruç borcu vardır? Ana şu kadar onu da yaz. Bunların hepsini bir çukuya dolduruyorlar. Bir onu atıyor, onu aldım, mevdi falan ne yapıyorlarsa bunun günah var, affını veriyor. Hocalar da aralarını bir paylaşıyor. Gidiyor. Böyle bir şey dinimizde nedir? Yok kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Evet. Kısaca sohbetimiz böyle. Şu bardağı bir aramasına al. Şimdi kefen olarak kardeşlerim ben adıvaradan aldım geldim. Sizden önce bunu kestim. Şunu iki arkadaş şu. yere güzelce bir açabilir mi?、Yaktır. Yaptığım şekilde bozmayarak.、Tempiniz、Erkekler、mi? için 11 metre kadınlar için ise 13 metre kefen gider kardeşlerim.、E, bu kefen ne yapılacak? Önce bir iç gömlek olarak kesilecek. Sonra onun üzerine örtülen bir gömlek olarak ayak kuşlarına kadar gelen kesilecek. Ondan sonra da üçünü kaplayan ayaklarını kafasını örtecek şekilde Bir bez kesilecek, üç parçadır.、Hmm. Bu kefenimizi <gülüyor> <gülüyor> bir şöyle bir çektik. Açtınız mı kardeşler? Açıyorum. <gülüyor> Bu türde <tümünü gülüyor> ben önce açıyorum. Şurada aç. <gülüyor> Burada. Ben bunu ikiye böldüm. Sadece <gülüyor> şu iç kefeni aldık. Kim kobay olmak ister? Gelecek, kısa boylu olsun, bir de daha kısa olsun. Gel. gel. Küçük boylu olsun. Gel, gel, gel. gel. gel, <gülüyor> gel. <mi>? Gerçekten gel. Gerçekten <gülüyor> gel. Sen, gel. <gülüyor> Biraz da yaşlı olsun. <gülüyor> İhtiyar mı olsun abi? Gel.、Arif. Şimdi kardeşlerim önce cenaze teneşire yatırılır, çıplak olarak yatırılır. Yat kardeşim önce be. Havlu bir getir, dedim bakayım. Babana、tamam, çıkacağız şimdi. kardeşlerim erkekse bu şöyle ya、e, göbek ve diz kapağı arasına bu bez. Yatırılır. Oradan bir şey vardı poşetler verir misiniz arkadaşlar? Onlar. Şimdi bu keferin bezinden baya bir şey、e, kesersiniz, elinize sararsınız, eliniz kesinlikle cenazenin etine temasını yapmayacak, Et yapmayacak. Şerancaiz değildir. Burada malzemeleri zaten hazır satıyorlar. Süngelemiz. Tavanımız, şöreltümüz ve vapur dediğimiz bir koku vardır. Şimdi yıkayan adam lastikleri giyiyor. Bizim ihtiyacımız yok. Bezden üstüne kardeşimizi ne yaparız? Örteriz. Cenaze nasıl yıkanır? Sağ tarafından başlanır. Aynen kardeşlerim bir insan nasıl husus ediyorsa bir insanı da o şekilde ne yapılır? husus ettirir. Yani öyle olarak görmeyin. dili olarak görün. Yani bir babanız hasta, işte bir yakınınız hasta, siz de ona ne yapıyorsunuz? Sakıyorsunuz. O adamın yalnız avret mahallinde ne yapmıyorsunuz? Almıyorsunuz. Biz aynı kadınları örten gibi örttük ki hepsi göz küsüm diye. Göğüsünden dizlerine kadar havlu ne yapılır? Kalın bir bez örtülür. Kesinlikle içine ne yapılmaz? Bakılmaz. Her tarafı önce ağzına su verir. burnuna su verir. Yüzler yıkanır.、E, kollar yıkanır. Yan çevrilir. Arka taraf yıkanır. Ama avret manuma bakılmaz. Şu süngere iyice sabunlanır. Vücudu güzelce ne yapılır? O olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 1-3-5 7 kere yani tek tek ne yapın? Yıkayın diyor. Cenaze bozca su dökülerek ne yapılır? Yıkanır. Bunda hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Şimdi cenaze teneşir tahtasında yıkandı. Ne yapılır? Biçilen kefen. Ne yaptık? Hazırladık kefenlerimizi. Bu birinci kefenimizi biçtik. Nasıl biçtik? Böyle katladık kardeşlerim. Açık olan kefeni şöyle katladı. Kafa geçecek şekilde kadın olsun, erkek olsun şöyle bir delik şey attık. Kalk kalk. Ölüyor da yani şimdi giydirelim. Şimdi cenazeyi Ne yaptık? <gülüyor> Kafaya geçirdik. Yaz kardeşim şimdi vahim. Biri getirme ne <gülüyor> yaptı? Şimdi birinciyi, bu iç gömleğimiz, bu dizlerine kadar gelir böyle. Örtüyoruz kardeşim. İkinciyi de ört. Bu da ikinci şeyimiz. Ne yaptık? Her tarafını örttük. Üçüncüyü de örtün.、Heh. Örtün. Nefes alıyor değil mi?、Heh. Orta kuşağı bağlayın. Ayağını oraya bağla, kuşakla bağla.、Heh. Bir kere yeter. Bir kere, tamam. Öldürmeyelim、tamam. şunları. <gülüyor> Yüzün halde hiç aç. Şimdi cenazeyi yıkamadan önce şöyle açılır, yakınları gelir, ne yapabilir? <gülüyor> Yüzünü görmek isteyebilirler. Yüzünü görmek isteyebilirler. öpebilirler. Cenaze nedir? nedir? Böyle kardeşlerim. Kefenlenmesi gayet basit. Aynı bir diri nasıl yıkanırsa öyle ne yapıyorsunuz? Yıkıyorsunuz. Onun ne hali varsa mesela demin dedik ya pamuklu kamaşubu haramdır diye herhangi bir şey olabilir. Ne olursa olsun o sizde ne yapacak? Kalacak. Güzelce kefenleyeceksiniz. Sonra onun içinde çöre atı var, atacaksınız. Kafur var. Bak kafurun açın da kokusunu bir görün. Kardeşler bir koklat istersen. Bak babam. Ne? Bunun kokusu baya bir bastırır. Cenazenin eğer herhangi bir kokusu varsa, o kokuyu bu koku ne yapar? Alır. Böyle nanemsi bir kokusu vardır. Şöyle bu kırılır. Cenazenin üstüne şöyle atıldığı zaman tam aynı cenaze kokusu geliyor değil mi? Şöyle bak koklamak isterseniz koklayın.、Evet. Artık tamamı, aldın mı bu? <gülüyor> evet. Bu şekildedir. Şimdi cenaze namazını kılacağız. Nasıl kılacağız? Taht tarafına. Erken. Allah'a Eyebber. Allahu, ber, Allahu, ber, all Allahu, ber,、e、Allahu ber, a k b ち r Fatiha. の l l に、私たち k ために、私たち l a め a 私 a ちのため a 私たちのために、私たちのた e に、私た a のた a に、私たちのため a 私た a のため a l たち k た m に、私たちのために、私た a のために、私たちのために、r たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた t a b u ちのため y 私たちのた u に、私たちのために、私たちのために、私たちのために、e g ち t た r に、私 ne yapıyorsunuz? Defne. に、私 r ちのために、私 a ちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた Allah razı olsun inşallah. Bu da benim kefenim olsun çıkart. Abi de yapış bir göçer. Evet, bu oldu. hepimize yakışacak inşallah. inşallah. Allah hayırlı ölüm versin. Bunu aynı şekilde kardeşlerimize de yapıyoruz. Bilindi bu adam ya. Evet. Bu da kefenleme şekli. Zor mu? Çok. İsterseniz birini kendiniz yapın. De. Birini bir kefenley, nasıl kefenlersiniz? Hem bir pratik olmuştu. Görüle olan varsa bir görün olsun. Biriniz de kefenley. Atlatır, atlatır. Böyle görüyoruz. Şöyle alıyoruz, keser, kaldırız. Kim görür ya? Benim. Tamam. Yatıyor şimdi böyle kaldırıyor. Kim görür? Engelim bizim. Kardeşimizin güzel bir sorusu var. Kardeşler, teneshir tahtası dediğimiz tahta aslında ben masa da yapacaktım da. Kardeşimiz istersen stellerde yaptıralım dedi. Bugün ben sohbet yapamam diye düşündüm ama Allah hamdolsun, Rabı nefesme izin verdi. Yoksa bu arac çok kötüydi. Buraya ben iki tane masa yap koyup, yani nasıl yıkanır gösterecektim. Biraz eğilip kalkamadığım için. Ee, böyle ceset uzatılır, kazanlar yanında hazırdır. Bol bol dökersin ağzına, elinden ağzına, buruna şöyle dökersin. Çocuk yatırsak uçurum. Tabii yatıyor. Şuraya çocuk yatırsak birçok bir çocuk. Bir Artık geçti.、Işte, Biliyor、işte. olarak da izleyebilirsiniz YouTube'dan. <gülüyor> Enerji tahtasında yatırıldığında ağza buruna verdin mi? Yüzünü, kafayı yıkadın mı? Artık sağ kolunu kaldırır, yıkarsın. Sol kolunu kaldırır, yıkarsın. Arkayı böyle çevirir, su dökersin. Bol bol bu yanıya çevirir, su dökersin. Yani yedi kere bir cemade iyi hasıl oluyor. Yalnız Avret mahalindeki besk kesinlikle ne yapılır, alınamaz. Bir de şu, biz giydirdik ya kardeşte. Şöyle atladı, anlıyor musun? Tam babasını yerde böyle <gülüyor> şekilde böyle kapattığın zaman kafa giyili verir. Bunu korun, tez aradan çekil. Eger faliniz <gülüyor> mi? <gülüyor> yıkarken ya. yani önce ya. şu sellecek tabi o oyunu yapıyor. O da oyan da selle. Hap, hap. Şunu şunu. Bez diyor ya yıkarken böyle bez örtülü, bezin altından elin gidecek. Elin değil mi? Celin bağlı. Bez diyor. Şurada yatırı, kalk bakayım. Kaka yapmışım. Tamam. Şimdi. Pafatlamıyor. Böyledi, böyledi bir böyle yapacağız. Ah, evet, tam oraya, tam oraya. Buraya yatıracağız. Burun üstüne, ağız üstüne zaradan çekiyorsun.